Herkese merhaba, 94.9 Açık Radyo'da canlı yayında diğer kamda Rauf Kösemen ve Damla Özler'le berabersiniz. Teknik masamızda ise Feryal Kabil var. Bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle e, hayvan haklarına yönelik özdeşlik kampanyaları üzerine konuşacağız. Rauf biraz bu özdeşlik kampanyaları meselesinden bahsedelim mi? Önce yoksa... Günün anlam ve önemine binaen bir bilgi verelim. E, öyle yapalım. Yani bu e, hayvanları koruma günü e, nedir? E, nasıl ortaya çıkmışla ilgili kısa bir bilgi verelim. E, bu e, Hollanda'da e, kurulan hayvan hakları e, şey e, Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu'nun e, kurulduğu tarih oluyor. E, 1931'de Lahey'de. Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu oluşturuluyor çeşitli dernekler tarafından. Sonra onlar 31'de e, bugünü, bu toplanan e, derneklerin toplandığı, kuruluşu kurdukları günü 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ilan ediyorlar. E, burada e, aslında tarihteki gelişiyle bugün e, ortaya konulduğu hal arasında belli bir açı var. E, yani sonradan biliyorsun bu kavram hayvan hakları e, ile yer değiştiriyor. Daha e, yani yer değiştiriyor derken hakim olan kabul edilen kavram hayvan hakları olmaya başlıyor. Hayvanları koruma kavramı geri plana doğru gitmeye başlıyor. Çünkü burada koruma kavramı, kavramı hayvanların iradelerinin insandan daha geri olduğu. O yüzden bu iradeyi insana toplama vurgusunun ortaya konulmasıyla ilgili bir şey. Ee, ama daha sonra e, hayvanların da dünyada var olan bireyler oldukları e, kabulü ortaya çıktığında artık e, hayvan hakları kavramı e, ile konuşmaya başlıyoruz. Peki bugün üzerinde konuşacağımız kampanyalar çoğunlukla özdeşlik kampanyaları yani izleyiciden kendini e, kampanyanın öznesiyle birleştirmesini onun yerine koymasını isteyen e, kampanyalar ama tam olarak empatiden öte bir adımdan bahsediyoruz sanırım. Yani biraz e, bir şey gibi çok bazen sık kullandığımız bir şeydir yani bu sana olsa ne hissedersin diye özellikle çocuklarda çok vardır işte böyle böceklerle oynarlar bir takım başka yavru hayvanlarla falan oynarlar onlara bir üstünlük hissettikleri için ve kolay bir şekilde şey kurabildikleri için hakimiyet kurabildikleri için üzerinde hayvanlara bir şeyler yaparlar ne bileyim küçük bir kedinin kuyruğunu çekerler işte. ...işte karıncaların üzerine su dökerler... ...bir şeyler yaparlar ve bazı çocuklar... ...vicdanla e, doludur... ...doğal bir şekilde diğerlerinden farklı olarak... ...ya aynı sana yapılsa... ...ama çok kötü e, derler... ...bunlar genelde kız çocukları olurlar... ...üstelik... <gülüyor> e, ...iyi bir şey yani... ...bunu <gülüyor> kötü bir şey olarak... ...söylemiyorum... E, ...burada aslında özdeşlik kampanyası denilen şey... Yok. ...sen olsan eğer bu... E, ...şeylerin yapılan... Muameleler senin başına geliyor olsaydı acaba bu kadar kolay göz yumar mıydın ya da acaba bu kadar kolay bunu yapar mıydın çok örnekleri var özellikle e, bu yolu PETA açıyor e, dünyada. O ilk örnekleri onlardan geliyor yani baya böyle işte derisi yüzülmüş çengeli asılmış insan fotoğrafları kullanmak gibi e, ileri düzeyde e, hani bir hayvanın başına gelen şeyin insanın başına geldiğinde insan türünün ne yapacağını e, hatırlatan ona zihnine o duyguyu veren şeylerle başlıyor. Ee, tabii sadece özdeşlik kampanyası dediğimiz mesele sadece e, bu hayvanlarla ilgili kampanyalarda, hayvan hakları ile ilgili kampanyalarda yok. Başka pek çok alanda da var. E, son dönemde çok fazla görüyoruz mesela mülteci kampanyalarında bunu. E, yani rahat evinde oturan bir e, batılı e, aileyi tersinden ele alıyor. Bilim kurgu çok rastladığımız bir şeydir bu. Yani işte şeylerin, e, siyahilerin... E, hakim tür haline gelmesi ve beyazların e, ikinci tür olarak işte, bilinmedik bir gelecekte e, kaderlerinin değişmesi gibi şey yapabiliriz ölçekleyebiliriz bunu e, bir tür kendi yerine koydurmanın e, provası kendi yerine koydurmanın animasyonu diyelim böyle yapılıyor. Bugün pek çok alandan yani hayvan haklarına özel ama bu alandaki pek çok talepten, pek çok mücadeleden kampanyalarımız var. Toparlarsak başlıkları aslında birkaç ana başlık altında toplayabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi avcılık, nesli tükenen hayvanlar ve yasak avcılık. İkincisi... Petlerle ...ilgili diyebileceğimiz... ...evcil hayvanlara dönük kampanyalar var... ...hem sahiplenilme kampanyaları... ...hem barınak kampanyaları... ...hem de sahiplenilmiş e, evcil hayvanlara... ...zulüm e, edenlere karşı... ...mücadele eden kampanyalar var... ...bir diğeri doğal hayatı koruma... ...kampanyaları diye genelleyebileceğimiz... ...hani balıkçılıktan... E, işte ...biraz önce söylediğim... ...nesli tükenen hayvanlara kadar giden bir skala... ...var... ...bir öteki çok odaklanmış bir... E, ...kampanya türü olarak... ...tekstil sektörüne yönelik... E, kürk, deri vesaire kampanyaları... ...bunun bir e, diğer adımı da... ...kozmetik sektörüne yönelik kampanyalar... E, ...hayvan deneyleri üzerine yoğunlaşan kampanyalar... E, ...kısacası pek çok alan var... ...biz... E, ...yumuşak bir kampanyadan... ...daha doğrusu duygusal bir kampanyadan... ...başlayalım istersen... ...İspanya'dan... E, ...geliyor bu kampanyamız... ...30 milyon dost e, kampanyası... E, ...kampanyanın filminde... E, ...genç bir kızın... ...ilk başta bir e, köpek... Sahiplendirildiğini görüyoruz Yani bir aile köpek sahipleniyor ve orada genç bir kız var ee, O köpekle beraber Yaşamının değişik evrelerinden geçiyor O değişik evreler sırasında işte e, ilk kez öpüşürken Oradan köpeğin havladığını Sevgilisine görüyoruz ondan sonra Düğünde görüyoruz peşinde Çocuğu doğduğu zaman onunla sevgi dolu bir ilişki yaşadığını görüyoruz ve en sonunda yaşlılıktan e, köpeğin bizleri terk ettiğini görüyoruz. Fakat son cümle çok etkileyici, eğer köpekler sahiplerini terk ediliyorsa bu tatile gitmek için olmaz diyor. Evet. ...gerçekten çok çarpıcı bir film... ...şimdi bu tür filmlerin şöyle özellikleri oluyor... ...aslında ondan söz etmek lazım... ...bir kere prodüksiyonları çok iyi olmalı bu filmlerin... ...yani o özdeşliği yaratabilmek için... ...sizi bir sinema prodüksiyonu kalitesinde... Masa, ...şeyin başına bağlamalı... ...ekranın başına bağlamalı... ...bu filmde böyle bir özellik var... ...hemen hemen hepsinde var yani sonraki filmlerde de var... ...ama başka yöntemler kullanılmış... ...bazı filmlerde... ...şimdi buradaki... ...çarpıcılık... O e, kontrasttan besleniyor yani o kadar güzel o kadar böyle iç içe geçmiş bir hayatı e, gerçekliği içinde ve e, hakiki bir şekilde anlatıyorlar ki e, yani işte küçücük bir kızken eve ilk geldiği andan itibaren başlıyor o dostluk ve e, bütün hayat boyunca devam ediyor. İşte e, hayatın bir anında artık bebeği falan oluyor. E, sahi, şey olan, e, dostu olan ya da sahibi olan işte yaygın tanımla söylersek e, kadının. E, hayatının bir döneminde böyle e, hemen hemen hiç olmadığı yer yok gibi. E, sonunda e, bir yerlerde işte... E, şey, hayvan e, hayatını kaybediyor yaşlılıktan O son sahne zaten inanılmaz Yani e, o sendelemeleri artık rahat koşamaması iyi koku alamaması Gözlerinin çok iyi görmemesi falan gibi Bütün süreçleri size yaşatıyor hakikaten İçinizde hissettiriyor size Sonra da aslında bir hayat izliyorsunuz Yani başından sonuna kadar Hiç ayrılmayan bir ikili görüyorsunuz e, Hayatta ne olursa olsun hep beraberler ama sonunda bir gün ayrılıyor ve diyor ki e, sen de söz ettin tekrarlayayım. Hayvanlar sizden tatil nedeniyle ayrılmazlar. Ayrıldıkları zaman bu tatil için değildir. Aslında söylediği şey şu siz öyle bir türsünüz ki tatil muhatil için terk ediyorsunuz e, dostlarınızı, arkadaşlarınızı. Hayatınızı paylaştığınız ve e, onun beklentisi hayatının sonuna kadar sizinle olmak olan bir kişiyi bir gün yol kenarında terk ediyorsunuz diyor. ...bunu yapan insanlara da... ...bunun yapıldığına tanık olan insanlara da... ...aslında bunu göstermeden... ...bir yol kemerinde terk bu sahnesi yaşatmadan... ...ya da terk edilip bir yere bırakılmış... ...bir e, köpek sahnesi yaşatmadan... ...içinde hissettiriyor. As e, bu manada oldukça güçlü... ...iyi bir özdeşleştirme duygusu var. E, hani... ...siz olsaydınız onlar size bunu yapmazdı da... ...diyor aslında geriye doğru. Bir imza kampanyası için yapılmış bir filmdi bu. E, film... İki gün içinde milyonlarca görüntülenme aldı. Tekil görüntülenme aldı. 30 milyonda imza toplandı. Ee, çok başarılı kampanyalardan biriydi. Ama gerçekten de çok sevimli bir köpek evet. yani. Bir sonraki kampanyamız oldukça ilginç bir kampanya. Mesele de ilginç. Ee, Avustralya Marine Conservation... E, ...yani Avustralya Okyanusları Koruma e, Birliği'nin... ...Greenpeace'le ve daha pek çok e, kuruluşla ortak yürüttüğü bir kampanya. Kampanya Label My Fish... Ee, yani balığımın nereden geldiğini mutlaka bana gösterecek bir etiket sistemi kur talebiyle ortaya çıkmış. Çünkü kaçak avcılık e, balıkların soyunun tükenmesine sebep olduğu kadar aynı zamanda çok da aklımıza gelmeyen e, insan kaçakçılığı. ...la da bağlantılı... ...çünkü e, pek çok büyük tekne... E, ...daha güneyden... E, ...kaçırılan insanları köle olarak çalıştırıyor... E, ...okyanus yaşamının bitmesine... E, ...sebep oluyor... ...bunun için bir çarkı felek... Yarışmayı hatırlarsın. Çarkıfelek düzenlemişler, yapmışlar. O çarkıfelekin her bir diliminde farklı şeyler yazıyor. Örneğin bir tanesinde aşırı avlanmadan balıklar bitsin, bir tanesinde işte şey köle çalıştırılsın vesaire ve bunu bir panayır yerine götürmüşler. İnsanlara da balık yediğiniz zaman ne yaptığınızı biliyor musunuz? Hadi sizin çarkınızı çevirelim evet, diye sormuşlar. Evet. Kampanya de yapılan bir kampanya dolayısıyla. Pardon Avustralya'da yapılan <gülüyor> bir kampanya pardon ama sonuçta UK yani bu kültürün var Olduğu bir kampanya çünkü bunu niye Söyledim buraya niye girdim ülke meselesine İnsanlar bu Festivalde fish and chips yiyorlar evet. ha, Hangi balı yiyorsunuz bir bakalım Deyip çarkı felek çevriliyor yani bir sürpriz Etkisi var orada bir dakika biz ne yiyoruz e, Duygusu var aslında Ne yediklerinin biraz da rastlantısal olduğunu Anlatıyor çeviriyor bazen Sustainability çıkıyor sürdürülebilir Balıkçılık çıkıyor bazen de işte balık katliamları çıkıyor ya da köleliğe dayalı balıkçılık çıkıyor insan kaçakçılığının güçlendirdiği balıkçılık çıkıyor işte sınırsız avlanma amaçsız avlanma gibi şeyler çıkıyor yani bir o balığı avlamak için aynı zamanda başka hayvanları da yok ettiğini gösteren şeyler çıkıyor. İnsanların tepkileri de ilginç galiba gerçek de bu şey yani yapılmış evet, bir şeyden çekiliyor. Sadece yani bir film bizde değil. Bizde Karaköy'de e, balık pazarının orada böyle bir çarkı felek oyunu oynatmak gibi insanlara evet, evet, bir şey evet çok benziyor yani balık ekmek yiyen insanlara bunu yaptığın zaman bizde karşılığı birebir öyle. Fişen evet. çipsin kültürel karşılığı olarak e, söylüyorum. E, oldukça güçlü bir kere şunu sağlıyor. Sen kardeşim e, herhangi bir şekilde üstünde etiketleme olmamış bir ürünle bir balıkla besleniyorsan... ...bunun ne olduğu çok rastlantısaldır. İşte a, buyurun çarkıfelek yani çevirin ne çıkıyorsa... ...artık şansınıza bahtınızadır burada yediğiniz ürün diyor. E, dolayısıyla da özellikle sustainability'ye vurgu yapıyor. O zaten sustainable çıktığı zaman böyle büyük bir şenlik oluyor yani. Havada bir şeyler uçmaya başlıyor. Aniden alkışlar, gürültüler falan kopmaya başlıyor. E, i̇nsanların tepkileri de ilginç bu e, şeye karşı. Hakikaten böyle mi diye böyle bir şüpheyle bakıyorlar, yaklaşıyorlar... ...güçlü bir e, happening... ...yani bunları happening diyoruz... ...bunlar e, bir takım şeylerin... E, ...etkinliklerin... ...insanların önünde gerçekleştirildiği... ...ve işte onların da videoya çekilip... ...sonra da videolarının daha başka insanlara... ...paylaştırılarak... E, ...bütün bu realitenin daha fazla insana... ...yayılmasına neden olan şeyler... E, ...bir tür şey gibi... Hani ...gizli kamera gibi ama gizli kamera da değil... ...herkesin önünde oluyor yani bu... E, ...filmde en azından... E, ...dolayısıyla... Bir özdeşleştirme kampanyası mı kısmen şöyle e, balığı hangi koşullarda satın aldığını bilmeyen insanın birden biliyor olmasıyla kendisini özdeşleştirmesini sağlıyor. İnsan ticareti yapanların birden bile e, onun hayatına girmesini sağlıyor. Evet, aynen öyle. Tabii küçük bir not da vermekte fayda var. E, bu kampanya ne de olsa tırnak içinde bir restorasyon kampanyası. Yani regüle edilmiş bir pazar oluşturmaya e, çalışıyor. Bunun daha devrimci versiyonları vegan beslenme kampanyaları oluyor. Evet, evet. Ya bu Greenpeace'in bir kampanyası. E, i̇leride zaten Sea Shepherd'da göreceğiz. E, evet. E, Kampanyaların bir tanesi, onlar tümüyle tüketimin kaldırılması yönünde bir şey yapıyorlar çünkü bir, şimdi ikisi arasında şöyle farklar var. O, oraya geldiğimizde tekrar konuşuruz. Hatta hemen konuşmaya başlayabiliriz. Sea Shepherd'ın evet. kampanyası üzerine. O zaman başlık olarak söyleyeyim sen Sea Shepherd'ın filmini anlat. E, i̇kisi arasında şöyle fark var. Bir tanesi e, şunu söylüyor size. ...ortada ne olduğunu bilmediğiniz bir gerçeklik var. Bu gerçekliği regüle etmeniz lazım diyor. Öbür tarafta da siz can alıyorsunuz kardeşim. Can alınan herhangi bir şeyin içinde olmamanız gerekiyor diyor. Bu da Avustralya'dan bu kampanyada e, Sea Shepherd bilmeyen dinleyicilerimiz için söyleyelim. Aslında Greenpeace'in kurucularından olan bir ekibin kurduğu... E, ...fakat Greenpeace'ten çok daha sert yöntemlerle özellikle de balina avcılığı ile savaşan bir kuruluş. Sert derken mesela şöyle sertlik. E, gemiye çıkma, korsanlık, gemilerin ortasından e, ikiye girmek, kendi evet, geminle evet. gibi yani borda, doğrudan bordalamak gemiye gibi beton, yöntemleri beton, var. Burnuna beton dökülmüş Sea Shepherd gemisini balıkçı gemilerinin üstüne sürüp de onları ikiye bölmek gibi yöntemleri vardı. Artık vardı. yok. Seal <gülüyor> Shepard'ın yine balina avcılığına karşı kampanyası bu Avustralya'nın ünlü aktörlerinden biriyle çalışmışlar Ve bu aktör bize e, bir balinanın ölümünü insan olarak canlandırıyor Yani yakalanışını, dövülüşünü, ağzından gelen kanları vesaire bir pandomim gösterisi olarak izliyoruz e, Gerçekten tüyler ürpertici, çok grafik bir şiddet seyrediyoruz orada Ve o şiddet birdenbire aslında insan türünün ne yaptığını gözler önüne seriyor e, aktör böyle bir Anthony Quinn havasında bir e, aktör e, pardon Anthony Perkins havasında bir aktör <gülüyor> e, yani çok da iyi oynuyor gerçekten üstelik aktör sadece aktörlük yapmıyor aktör Sea Shepherd destekçisi aynı zamanda evet. e, bütün bu şeyi izliyorsunuz aksiyonu izliyorsunuz şaşırtıcı bir şekilde işte biraz da kanlı bir video yani e, başında uyarı da var hani kişi, şeyin bu ölümün nasıl gerçekleştiğine dair e, kanlı görüntüler içeriyor İşte ağzından kan gelen bir insan Görüyoruz falan ilk başta bir zıpkınla Vurulma şeyi var ama Bütün bunları insan olarak yapıyor önce bunun bir e, Balığın başına ya da bir balinanın Bir memelinin başına geldiğini anlamıyorsun Gerçek bir memelisin. özdeşlik görüyoruz Evet burada. evet burada bir, bir şey oluyor onun başına bir şeyler Geliyor ve o başına gelenlerle Bütün ölüm sürecini izliyoruz Ondan sonra aktör çıkıp diyor ki Ben e, böyle bir şeyi des Desteklemek yerine Sea Shepherd'ı Destekliyorum çünkü can alma ve bunu işte gıda için yapmak dünyanın en vahşi şeyidir diyor. Sonra arkasından da gerçek görüntüler geliyor. Hakikaten o temsil ettiği şeyleri izliyoruz videoda. Bir e, gemiye balinaların çekilmesini veya ve geminin güverdesinin işte... ...işçiler, balıkçılar orada çalışırken kanla kaplanmış olmasını falan görüyoruz. Bu kurguyu da aslında biraz tersine çevirmiyor mu? Genelde özdeşlik kampanyalarında hayvanların çektiği acıyı... ...ondan sonra da insanların özdeşlik kurmasını istediğimiz durumu görüyoruz. Ama bu sefer önden bize o acıyı nasıl algılamamız gerektiğini öğretiyor. Biz onu öğreniyoruz. O bizim acımız bizim başımıza gelmiş gibi sonra gerçek görüntüleri görüyoruz. Evet biraz şöyle bir şey. Böyle ölmek istemiyorum diyor aktör. Başka kimsenin de böyle olmuş, ölmesini istemiyorum diyor. Başka hiçbir canlının diyor. O yüzden Sea Shepherd'ı destekliyorum diyor. Dolayısıyla hani o ölüm temsili burada çok önemli. Ee, evet bu manada e, burada izleyicinin temsil şeyi değil de özdeşleşmesi değil de aktörün özdeşleşmesini izliyoruz. Buna çok e, benzer bir e, kampanya daha göreceğiz bu sefer İngiltere'den Birleşik Krallık'tan gelecek e, kampanya e, League Against Cruel Sports yani zalim sporlara karşı birlik tarafından yapılmış bir anneyi görüyoruz kucağında bebeğiyle evinde fakat sonra bir şey oluyor evin kapısını açıyor dışarıda bir şeylere korkuyla bakıyor ve koşarak gidip çocuğu evin üst katına saklıyor ve dışarıdan gelen o tehdit her neyse onu çocuktan uzaklaştırmak için dikkatlerini çekip koşmaya başlıyor. Ee, ve o kovalamaca sahnesini görüyoruz ama hep anneyi görüyoruz. Hiç neyin kovaladığını görmüyoruz. Aklımıza bin türlü şey geliyor tabii bu arada. Ee, fakat en sonunda... Şöyle bir şey ya sen olsaydın bugünkü programımızın başlığı ya sen olsaydın çıkıyor ve tilki avını durdurun diyor. Çünkü aynı hayvanların yaptığı gibi yuvasından ve bebeklerinden uzaklaştıran bir anne tilkiyi aslında izlemiş oluyoruz. Evet ee, üstelik filmin şeyi de tekniği de şöyle. Ee, önce biz bütün bunları bir... E... ...objektif kamerayla izliyoruz... ...yani gözlemci kamerayla... ...dışarıdan izliyoruz bütün bu olanları... ...kadına eşlik eden ve onu şey yapan... ...bir kamerayla izliyoruz... ...sonra filmin sonuna doğru... ...bu objektif kamera subjektif kameraya... ...dönüşüyor yani... ...katilin gözünden bir kameraya dönüşüyor... ...korku filmlerinde çok kullanılan böyle... Evet. ...ensemde bir kamera vardır... ...sen ne kadar koşsan o kamera arkandan gelir... İşte ...ve aktüel kamera hareket ediyorsun... ...hareket çok eder çok, vesaire... Yani ...burada o, o, o e, kamera tekniğiyle... ...aslında olayın gelişiminin de... Bir, ...bir tür korku filmi gibi... ...bir tür dehşet... E, ...şey gibi... E, ...üreten bir sinema eseri gibi... ...kurgulandığını görüyoruz... E, ...sahneler çok iyi... ...şöyle iyi... Önce insan mekanlarından başlıyor. Yani bir ev, evin penceresi, evdeki odalar falan görüyoruz. Sonra evinden uzaklaştıktan sonra orman mekanına geçiyor. şey. Önce bir bahçe, ondan sonra çeşitli ağaçlar, sonra daha sık bir orman. Sonra ormanın bir yerinde, kuytuda bir yerde sıkıştırılmış ve yok edilmiş bir şey. işte anne, insan görüyoruz. Dolayısıyla burada da yine... İzleyicinin özdeşleştirmesini kolaylaştırıyor ama aslında e, oyuncu özdeşleşiyor. Oyuncunun şeyle e, kurbanla, e, oradaki hayvan kurbanla özdeşleşmiş olması da izleyiciye bir şekilde geçiyor. Hiç kolay değil çünkü bir anne ve bebekten söz ediyoruz. Sonunda son derece <gülüyor> sert bir bitiş var. Evde yalnız kalmış bebeği görerek bitiyor. Yani siz sadece anneyi avlamıyorsunuz tilki avına çıktığınızda bir kampanyada bu sefer Kanada tarafından gelecek evcil hayvanlara yapılan zulüm üzerine bir kampanya oldukça ilginç de bilgiler var her yıl yüz binlerce kişi hayvan sahipleniyor ancak aynı zamanda her gün yine on binlerce şey her yıl yine on binlerce kişiyi hayvanlara zalim davranıştan dolayı resmi olarak cezalandırılıyorlar Evdeki hayvanlara kötü davranmak üzerine e, bu sefer iç seslerini duyuyoruz hayvanların. Yani aslında ilk açılışta böyle bir çok karanlık bir yer terk edilmiş izbe bir yerde. E, ama annem nerede karnım çok acıktı ben neredeyim diyen bir ses duyuyoruz. Ve hemen ardından son derece sevimli bir kediyi görüyoruz. Arkasından eyvah babam geldi deyip saklanan... Yine içmiş dayak yiyeceğim diyen bir e, köpeği görüyoruz. Böyle devam ediyor. E, i̇ç seslerini duyamıyor olabiliriz ama onlar bunları hissediyorlar diye bitiriyor kampanya. Üstelik bütün o davranışlar da son derece bildik tanıdık davranışlar. Evet. Yani hakikaten şiddete uğrayan bir köpeğin nasıl davrandığını biliyoruz. Nasıl saklandığını ve görüyoruz. Film bize bunu gösteriyor. Ya da çaresizce sokakta miyavlayan küçük bir yavru kedi. E, ve ilginç burada e, ilgili kuruluşun. İşte e, hayvanları, atması... kurtarma derneği, evet, evet, hayvanları kurtarma derneği. Evet evet hayvanları kurtarma derneğinin görevlileri baya böyle ne... neredeyse yarı polis kılığında falan geliyorlar. Yani rozetleri var üniformaları var kapıyı çalıyorlar. E, ne yapıyorsunuz biz biliyoruz öğrendik işte alacağız şimdi bu e, köpeği buradan diyorlar filan. Ya da işte ellerinde bir battaniye ile gidip bir şeyi kurtarıyorlar yağmurda bırakılmış bir köpeği kurtarıyorlar. Ya da küçük yavru kediyi alıyorlar. Bu filmde beni rahatsız eden bir şey var ama yine de bütün burada kullanılan e, hayvan figürleri aşırı sevimli seçilmiş. Yani evet. sanki o küçük yavru kedi e, o kadar güzel olmasa e, biz onunla uğraşmayacakmışız gibi bir his yaratıyor insanda. Yani tabii biraz fazla şey yapıyor olabiliriz inceleyip sık dokuyor olabiliriz ama hayvanlar arasında da insan e, merkezli böyle bir e, ayrımcılık yaptığımızı biliyoruz evet. yani. Şimdi en azından geçtiğimiz 20 yıl içinde, 20 yıl öncesinde, 20-25 yıl öncesinde gördüğümüz gibi olmuyor. Şimdi işte daha sakat, engelli falan hayvanların da sahiplenilmesi gibi bir süreç, bunun normal olması gibi bir süreç yaşanıyor. Biliyoruz bunu ama bu filmde beni öyle bir hu huzur eden bir yanı var açıkçası bu filmin. Ama diğer yandan şey de çok şaşırtıcı, böyle bir kuruluşun olması ve bu tür bir hizmet vermesi bence muhteşem. Diğer kamda hep aynı şeyi söylüyoruz. Bu alana girdik ama henüz içinden çıkmış değiliz. Daha türcülük üzerine yapılan kampanyalar, veganlık kampanyaları, tekstil sektörüne dair kampanyalar çok fazla var. Demek ki Rauf bu konu üzerine de bir program daha, daha sonraları mutlaka yapmamız evet, evet, gerekecek. Zaten hani konular, konuların derinliği de tükenmiyor, konular da tükenmiyor. Biz her konuda hemen hemen hem derinlemesine hem de konu çeşitliğini koruyarak... Tekrar tekrar konuşacağız özellikle seri halde arka arkaya gelen e, gündem yoksa onunla ilgili arka arkaya gelen programlar yapmamaya çalışıyoruz ki çeşitliliği koruyalım e, ama geçen haftadan bisiklet var devamını yapacağız e, hayvan hakları meselesi önümüzde duruyor devamını yapacağız kadın örgütlenmeleri üzerine daha önce konuşmuştuk onların kampanyaları üzerine yine devamını yapacağız yani devamını demeyelim tekrar tekrar başka bağlamlarda işleyeceğiz bu konuların hepsini. Diyerkam'da bugün süremizin sonuna geldik... ...bir şarkıyla bitireceğiz... E, ...meseleyle çok bağlı bir şarkı... ...Sir Paul McCartney'den... ...Long Letter Coat... E, ...şarkı e, bir akşam tanışan... ...ve birlikte adamın evine giden... ...bir kadın ve adamın hikayesini anlatıyor... ...kadın adamı içerideki odaya... ...kitleyip giymiş olduğu uzun... ...deri paltosunun üzerine... ...bol bol kırmızı boya döküyor... <gülüyor> <gülüyor> Sir olmasa olmuyor muydu yani... <gülüyor> ...haftaya görüşmek üzere... ...ben Damla Özler... Ben Rauf Kösemen. Teknik masamızda da Feryal Kabil vardı. Hoşçakalın. Canlı yayındaydık. Hoşçakalın. Diğer kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler.